Göçka. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun Göçka? Senin yüzünden çocuk, çocuk konuşuyorum yoksa biliyorsun ya benim bir herkül konuşmam da vardır Aff <gülüyor> Ruhunuza El Fatiha Amin Göçkam şu aşamada, şu noktada, şöyle işlerdi genelde, şöyle olurdu. Ben Gecesinden bir yazı yazmış olurdum ya da en azından, en azından benim böyle aklımda böyle oynamazdım duygularında çünkü kafam öyle bir karıştı ki, hani bir şey söyledim ne bileyim. Bir kere öyle hissettim lojika bana hiç şey deme yani. İşte... Şey gibi hissettim yani. Alınmışsın gibi hissettim. Niye öyle oldu? Gerçekten anlamadım. Bebeğim... Ne bileyim... İşte... Sırf ben üzülmeyeyim diye de ya da herhangi bir şeyden dolayı söylemiyorsun da gerçekten üzülürüm Lucca. Ben hiçbir zaman ne bileyim yapmış olacağım, farkında olmadan bile olsa yapmış olacağım hataların arkasına şebeklikte sığınmayı asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman kabul etmiyorum yani. Bilmiyorum bunu sen de biliyorsun. Yani eğer diyorsan ki sen benim için diyorsan, sen yeterince olgun bir insansın ve belki fazlasıyla öylesin diyorsan yani... Bunun da olgunluktan geldiğini düşünüyorum. Olgunluktan olması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bilmiyorum. Dediğim gibi yani bilerek olmasa da yanlışlıkla da olsa yapmış olduğum ya da olacağım herhangi bir zamanda bir hatanın arkasında şebeklikle ya da ne bileyim işte böyle gönül alma çabalarıyla falan ...onlara sığınamıyorum yani ben. Elbette ki şey yaparım. Gönül almaya zaten çabalarım yani. Belki de... ...kimi zaman... Böyle ...en keyif alarak yaptığımız şeylerdi yani. O bile apayrı değerli oluyor, apayrı güzel oluyor. Ama... ...ben... ...ne olmuş olabileceğini işte... ...tam olarak bir mı yapmış oldum. Bunları bilmeden... öğrenmeden şebeklik yapmayı asla tercih ediyor. Olmam yani. Böyle bir insan değilim. Sevmiyorum bunu. Okey. So. O yüzden öyle bilmiyorum. Dediğim gibi gerçekten bilmiyorum ya da farkında değilim sen bana dedin Loşkan bugün beni hiç anlamıyorsun bir de diyorsun yani kafan senin başka yerde başka yerde diyorsun yani bana resmen buna yakın bir şey söyledin bak işte o istiyatın ne olduğunu çok iyi bilirim yani öyle olmasa bile aslında aklımızdan geçtiği gibi olmadığını bilsek bile o zaten daha kötü oluyor. İnsanın böyle içini böyle huzursuz yapıyor. Böyle bir gıdıklıyor. Kötü hissettiriyor. Yani öyle bir şey sebebiyet verdiysem zaten özür dilerim. Ben sana kıyamam be. Ben ne söylüyorum yani? Allah aşkına yani birbirimizin karşısında deli gibi eridiğimizi çok çok büyük bir şey olmadığı sürece o pamuk küplüğünün kopmayacağını ikimiz de biliyoruz yani. İşte ben şey olayını sevmem yani sevmiyorum. Herhangi bir şekilde işte bir duyguyu ya da ne bileyim bir bir hissiyatı sadece bir tarafın taşımasını sevmiyorum yani diğer tarafın da kesinlikle bunun farkında olması gerektiğine inanıyorum ben mesela şey yaparken işte konuşurken şey işte yazıyorken yani çok öyle cool, <gülüyor> cool şeyler söylediğimi sanıyordum ya tamam ben de sen bana istemettin tamam ben de sana dedim ki bak öyle dedim bana hak dedim dedim sen istemelersen bak ben de ederim beni sınır dedim. öyle bir şey mi alındı ne tek tek o var sanki çünkü yani onun haricinde ya işte ben öyle bilmiyorum belki şey de vardır yani ya işte o doğrudan öyle hissettiriyor hissettirdi mi sen de bilmiyorum ben de ya bana böyle bir şeyde açık olman daha hoşuma gider emin olabilirsin gerçekten de gün boyu şeyi görmedim yani paylaştıklarını ama görür görmez de beni en canlı hissettiren şey en yaşlı hissettiren şey yine senin paylaştıkların oldu birazcık beğenince farkına varacağını, daha hızlı farkına varacağını biliyorum. Paylaştıklarını beğenince daha hızlı farkına varacağını biliyorum. Ya sırf şey yapma diye, hemen fark etme diye özellikle ben şey yaptım yani gittim geç beğendim. Kaç defa izledim kim bilir yani. Ya yaşıyor gibi ya da işte hayattaymış gibi hissettirin şeylerden birisi, birisi de yani emaresi de bu oluyor işte ne bileyim direk gözlerim yaşardı yani böyle farklı bir duygusallık ama bu ha zaten hani kendimizden geçercesini ağladığımız durumların o oluşması için zaten birkaç şeyimizi düşünmek olduğumuz durumu yaşadığımız şeyi yaşadığımız şeyleri düşünmek yetiyor zaten o kıvamda kendimizden geçip ağlamak için. Ama emin ol yani o evet ben de çok üzüldüm geç gördüğüm için. Dediğim gibi yani bir iki defa gördüm. Ama şeyde olduğundan emin olamadım. İşte olduğundan emin olamadım. Bir süre daha takip ederim dedim yani gün içinde. Ha bir de işte şey psikolojisine geliyor yoksa bir türlü bir şeyler yapardım yani. Ben de herhangi bir şey paylaşırdım. işe gidiyorken ya da gün içinde paylaşırdım. İşte beğenip beğenmemene göre belki bir şey karar verirdim ama o bile şey oluyor. Bazen yetersiz oluyor. Ya, o yüzden Doçka. Bir yemin ediyorum bak hani bunu böyle söylemek istemiyorum. Söylemeyi sevmiyorum. Hani ben şey yaptığımı sanırken böyle loçkamın loçkamın çok alınacağı bir şey mi söyledim? niye böyle oldu falan o karmış girdikten sonra yemin de midem ağrıdı ya bütün gece ağrıdı yani üzme beni olur mu? yaramaz Suz. Sana demedim. Şu. Töke arkadaşa. Ama sen de. Suz. Tamam. Diyebilirim yani sana da. Abi. Ha, bana diyorsun ki. İşte o hissiyatın ne olduğunu biliyorum. O yüzden böyle. işte uzun uzun yazdın. Hmm. Ha bir de böyle şey yapıyorsun ya. E, bundan sonraki işte günlerinin de şey geçmesini isterim. İşte seni rahatsız etmeden falan. Yani böyle işte Rahatsız etmemek değil de böyle keyifle geçer. O kadar yaramazsın. O kadar böyle yanaklarını böyle sıkıp tokatlarızım geliyor ki sinir edemeli. Çok sinir ediyorsun. Bir yazışmamız var, zamanında Whatsapp'tan yaptığımız. İşte sen odana gitmişsin bir akşam vakti çalışıyorken. Sonra işte ben şey, böyle içeride dururken şey demişim böyle. Tamam işte sen şey yap, dinlen falan, yorulun o kadarı falan gibisinden. Ya i̇şte bir uzanayım falan millete dağılsın diyorsun. Ondan sonra ama... Ama diyorsun canın... Yana sıkılıyorsa gelirim bak. Söyle falan diyorsun. Ben, ben de diyorum ki... Yok yok diyorum ya. Ben de biraz kafa dinlemiş olurum. <gülüyor> diyorum sen işte... <gülüyor> <gülüyorsun>. işte <gülüyor> Senin gidiyor gibisinden falan böyle bir şeyler sallıyorsun bana. Sonra diyorum yok yok gerçekten işte... Yoruldum bayağı. Dinlen ben de işte o sırada bir şeyler yaparım falan gibisinden yazıyorum sana sen de şeyine bak diyorsun bana ne diyorsun ha ben şey diyorum ben de keyfime bakarım Ke keyif mi diyorum. böyle belki işte şaka karışık falan dediğim şeylerden bir tanesi beni keyfime bakarım falan diyorum ha tamam diyorsun sen de keyfine bak diyorsun sonra ben diyorum şıvarıyorum iş böyle çıtayı yükseltiyorum benim her zamanki halini biliyorsun yani işte daha yükseltiyorum. Diyorum ki Benim işte keyfime bakarım. işte sen diyorsun bak keyfine. Ben diyorum işte benim keyfim sensin ama ne hissediyorum yani. Sonra sen arkasından diyorsun. Oho <gülüyor> lafabak falan diye. <gülüyor> Mutlu. Herhalde birkaç dakika sonra gelmiştin. Ne yapayım be? Ya bu bir de Bayağı önceki zamanlardan bahsediyorum. Herhalde belki bir sene olmuş. Böyle sanırım Kasım'ın sonu ya da böyle Aralık başı ortası gibi bir şeye denk geliyor bu. Yazdıklarımız, yazıştıklarımız. Yani hala da o, o anı, Loçka, o anı, o anın sıcaklığını o kadar net hissediyorum ki, öyle böyle bir şey değil yani. O kadar net hissediyorum. Dur şu kayıt yapıyor mu? Rezil olmayalım sonra. Thank you. O kadar net ya. Hele o gerçekten klavyenin tuşlarına böyle basarken... bir bir böyle aklında olan şey... ...yazıyorum, hemen yan taraftasın ki o da yanımdasın. Diyorum işte tam şu da alsın Başkan biraz dinlensin. Tekrar buraya gelecek. Yediştim ama dayanamıyorum da işte ya. Sen bambaşkasın ben laşkan. Zaten her zaman öyleydin yani bunu biliyorsun. bu Anımızı hikayemizi işte niye anlattım şimdi gerçekten hani neye bağlayacaktım da bu şekilde anlattım bilmiyorum. Ama işte şey yapma böyle açıkla. Gerçekten çok o kadar uzursuz oldum ki. Hapta bağlıyorum ben yani öyle olunca. Bir de şey olmasın da sevmiyorum bak böyle Bunu nasıl anlatayım şimdi? Sakin olun, araba, sakin ol. Bunu bilmiyorum, düşünüyorum yani bunu şimdi nasıl anlatabilirim diye. böyle kendi kendimi şey gibi hissediyorum işte sanki ben böyle zaten istediğimiz gibi birbirimize ulaşamıyoruz Roçka yani ben seni kötü bir halde bıraktığımı düşününce hissedince ne halde oluyorum kendini benim yerime koy lütfen düşün yani gerçekten de ki işte şöyle yapınca ne bileyim ...gerçekten hissettiğin zaten oysa... ...ben zaten diyorum sana Roçka ya... Açık, ...açıkça söyle... ...ya bak naz yapma da apaydı seviyorum... ...hani bu sonuçta trip yani... Trip de açık açık söyleyince bir şey trip olmuyor yani... ...elbette ki trip atmanın tadı orada yani... ...ben bak be ben bundan keyif de alıyorum... ...ama hani... ...öyle bir pozisyonda olsak da Roçka... ...sen bana bir hafta trip at yani... ...ben seni işte... ...şımartırım... Sen orada böyle işte tribin geçmiş gibi yaparsın. Ya, bir daha triplenirsin. Ben daha çok üstüne eğilirim. Ya, bu, bunu yapardık, yapardık yani. Yaparız. Nazımızı çekeriz. Her şeyimizi yaparız. Eğer o kadar vaktimiz olsaydı. Ya, i̇yi bakıyorum ama gerçi. Yine güzel mi? Yine güzel yani bambaşka. Çok başka. Çok güzel. Hala da öyle. Ama böyle şey oluyorum, Loçka... ...o korku hissiyatını biliyorsun. Böyle sanki bir şeyleri bozuyormuşum gibi, bir şeyleri... ...böyle bocalamaya başlıyorum. Sanki... ...böyle insan şey bile deli gibi kapılıyor. Ne yaptım ben falan, ne yaptım? O yaşıyor yani insan. İşte o bocalama hissiyatı çok çaresiz hissettiriyor. Çünkü şey yani, Loçka senin canım bende yani. Benim canım sende. Böyle yani canım yanıyor yani. İkimiz içinde ayrı ayrı canım yanıyor. Senin içinin böyle nasıl vurulmuş olabileceğini, nasıl incinmiş olabileceğini, nasıl kırılmış olabileceğini düşünüyorum. Çaresiz bırakıyor yani beni bu. Ya bir de o şekilde söylüyorsun. Ya çünkü her ne kadar o şekilde hayal etmeye zorlasak bile öyle olduğunu biliyor, biliyoruz zaten ama öyle olmayı, olmayı zorlasak bile sonuçta onların hepsi kelime yani ve bilmiyorum o kelimeleri düşünürken tamam bak işte Allah kahretsin her böyle tane tane her kelimeyi oku, okurken görürken hani şöyle diyor insan ya bak diyor işte bak bak bak yani diye nasıl burulmuş nasıl canı yanmış diyor Na, bu hiçbir söz belki sana böyle saatlerce konuşmam gerek, gerekir ki içindeki o, o hissiyatı alabileyim yani ki bazen gitmiyor da bir yere çok farklı bir ya biliyorum yani bunu sen de yaşadın ben de yaşadım ikimiz de yaşadık o yani yüzden içi buruluyor çok kötü buruluyor çık of bu işte Tribünel türlü çekerim ...ben seni çok özledim ya. Saçma sapan konuşma yani. Elbette ki her şeyini çekerim. Canım yanmasın diye böyle kestirip atıyorsun belki. Ha belki de var ya. Belki hiç öyle bir şey yok. Seni gebertirim. <gülüyor> belki de hiç öyle bir şey yok. Beni kıvrandırmayı mı seviyorsun? Ha. Olabilir yani. Kız evi nazabiy. Ya da işte Allah kahretmesi de. Orada kız erkeği olmayan ben gayetti. Ben de deli gibi naz yapmasını beceriyorum, seviyorum yani. Uf. Krip atmak, naz yapmak, görürüz, severiz. seveliz. Bi saniye bebeğim. Ha? Evet Loçkan bu yarım kalmış oldu ama... ...buraya kadarmış. Umarım yaklaşık da olsa derdimi anlatabilmişimdir bu kayıtta. Seni çok seviyorum biliyorsun. Hoşçakalın Loçkan. Bay bay.